يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فلدا عظيما أما بعد Fasıgat Hadis, Kalamullah, Buxeyr al-Hadi, Hadi Muhammed, Sallallahu Aleyhi ve Sallam, Başar al-İmoru muhteşatı Ve kulla muhteşet beda, Ve kulla bedağat dalalet, Ve kulla dalaletin fi konu ve 40. dersimizi göreceğiz. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Geçen e, derste gördüğümüz. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı öldürme teşebbüsleri ve e, ekonomik boykot. Umumi olarak Müminlerin, iman edenlerin hatta onların kabilesinden olan <gülüyor> yani Beni Haşim'den Haşim oğullarından ve Abdulmuttalib oğullarından olan hem mümin hem de kafir kimselerin ekonomik olarak e, muhasara altına alınması konusunu Işlemiştik. O konuyu anlatmıştık. Ee, o hususta geçen kıssalardan bahsetmiştik. Şimdi bu anlattığımız konulardan nasıl bir ders elde edebiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Birincisi mü'minler, iman eden kimseler dinlerinden dolayı, hak olan dinlerinden dolayı dünyaya inan vermezler. Tıpkı o zaman verilmediği gibi. Geçen hafta bahsettiğimiz konularda geçtiği gibi iman eden kimseler dünyaya önem vermezler. Onlar için dünya değersizdir. Adidir. Kardeşlerim, bazen bu hak din, insanın üzerinde olduğu iman eden kimsenin, mümin kimsenin üzerinde bulunduğu hak imanının ve sıdkının, doğruluğunun gereği böyle öne önde olmayı, öne çıkmayı yani bu sıdığını, doğruluğunu, imanını e, ortaya koymayı gerektirir. Bu iman insanı buna sevg eder. Tıkkı Ömer radıyallahu ve Hamza radıyallahu anh yaptığı gibi bu iman ve sıdık kişinin imanı ve doğruluğu üstün bir gayret göstermeyi, gerekirse kurban vermeyi ve dinin düşmanlarına karşı meydan okumayı gerektirir. Böyle bir mevkiye sevk eder insanı. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o dönemde, Mekke'deki o günlerde sebatkarlığı ile, sabrı ile bu küfrün imamlarına karşı bu kafirlere, müşriklere karşı son derece sabit, azınlı bir şekilde duruyor. Onlara karşı çıkışı bu sebatından dolayı, sabrından dolayı yani. Ve aleyhissalatü vesselam dünyaya sanki kısa bir yolcu, az bir yolculuk varmış gibi bakıyor. Bu bakış açısıyla bakıyor. Dünyaya bir böyle bir yerden bir yere kısa bir yolculuk yapan kimsenin bakışıyla bak bakıyor. Bu kadar değer veriyor. Bunun dışında fazla bir değer vermiyor demek istemiyor. Ve dünyanın süsüyle ilgilenmiyor aleyhisselatü vesselam. Dünyanın çekiciliğiyle, süsüyle ilgilenmiyor. Ve ashabını da yani etrafındaki o insanları, ilk iman eden kimseleri imanla yücelmek Allah'a iman, onun dinine sahip çıkmakla, yücelmeyle terbiye ediyor. Yani insan iman ederse değeri artıyor. Yoksa dünyaya ederek dünyalık şeyleri elde ederek değil. Bununla terbiye ediyor. Aynı zamanda bu dünyanın aldatıcılığı ve dünyanın süsünün geçici olduğu ve dünyanın günahkarlarının yine dünyanın ekabir takımı olduğu yani dünyada fesat çıkaran bozguncular günahkanlar hep ileri gelen kimseler. Yani ya zengin tabakası yahut zorba zalim yetkileri elinde bulunduran kimseler devlet başkanları bu kimselerdir. Adil olan adil olan ve e, adil olan hükümdarlar, tıpkı Necaşe gibi, malının da zekatını veren zenginler müstesna tabii ki. Ama geneli böyledir. Dünya halinin geneli, mücrimleri, günahkanları, fesat çıkaranlar hep büyük üst tabakadaki, elit tabakadaki kimselerdir. O, işte dünyanın halinin böyle olduğunu, aldatıcılığını ileri gelenlerinin yeryüzünde fesat çıkardığını aleyhissalatü vesselam bunun da bir gerçek olduğunu böyle ashabına öğretiyor. Bununla terbiye ediyor. O yüzden diyor ki sahih bir hadiste kum fit dünya ke enneke ah ke enneke garibun ev sabil dünyada dünyada bir garip gibi ol, Garip bir kimse yahut da yoldan böyle gelip geçen bir kimse gibi ol. Yani değer verme etrafındakileri. Onlara takılıp kalma. Onlara değer verirsen, takılırsan peşinden gidersin. Ama yolcu öyle değildir. Yolcunun gideceği bir yer, yer var, ulaşacağı bir mekan var. Oyalanmaz sağda solda. İşini halletmeye o gideceği yere, yani burada kastedilen tabii ahiret, ahirete gitmek için hazırlık yap. Oraya önemli, oraya iltifade de. Etrafındaki şeylere iltifat etmez. Subhanallah. Dünyada ya bir garip yahut da yoldan gelip geçen bir kimse gibi oluyor. Ve gerçekten bu sözü söyleyen, tavsiye eden ashabına, ondan sonra ta bizlere, bizden sonra kıyamete kadar gelecek kimselere bunu tavsiye eden sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bizatihi bunu yaşıyor. Bugün Ömer radıyallahu anh, Medine'deyken o Medine dönemlerine geleceğiz inşallah. Ömer radıyallahu anh, yanına geliyor. O da hasırın üzerinde uyumuş ve yeni kalkmış hasırın izleri, vücudunda iz yapmış böyle. <gülüyor> ve diyor ki, gözlerinden yaş boşanıyor. Ey Allah'ın Resulü, nice Krallar, Kisralar, Kayserler, saraylar içerisinde yaşarken sen böyle mi yaşıyorsun diyor. Üzülüyor onun o halini. Subhanallah. Aleyhisselatü Vesselam hatırladığım kadarıyla onlar dünyayı tercih ettiler diyor. Veya bu manada bir söz söylüyor. Bizim için ise ahirettir diyor. Allahu akbar. Yani koskoca Resulullah sallallahu aleyhi ve bir devlet başkanı olarak bir hasrın üzerinde buluyor. O bu sözü, söylediği sözü en güzel şekilde yerine getiriyor. En güzel şekilde yaşıyor. Zaten insan yaşayarak gösterir. Dil çok şey söyler ama yaşantı gerçeği ifade eder. Kelimeler çok güçlüdür. Çok şey ifade eder. İnsanı etkiler. Ama yaşantıdan daha fazla etkileyin. Allah Azze ve Celle yaşamayı nasip etsin. Evet, evet kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya olan bu bakışı, yani önem vermemesi, değer vermemesi, Kureyş'i adeta çıldırtıyor. Kureyş kafirlerini son derece rahatsız ediyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam, acayip bir böyle atılganlık ile cesaretle davetine devam ediyor. Hiçbir şekilde taviz vermiyor. Ve Mekke'nin ileri gelen bu müşriklerinden hadde aşan zalimlerinden önünde duracak hiç kimseye hiçbir zalime de dikkat kesilmiyor. Önem vermiyor onlara. Onları dikkate almıyor. Onları görmemezlikten geliyor. Ve işte bu e, doğruluğu, bu sebatkarlığının bereketiyle de Allah Azze ve Celle hem ona hem de ashabına yardım ediyor. Hem de çok büyük bir yardım Öyle demiyor mu allah Teala? اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهِ ve وَيُفَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, yani Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. İşte başta Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yardım ediyor. Ve ashabına yardım ediyor. Evet. Yine Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Suheyt radıyallahu anh gelen bir hadiste diyor ki Mü'min'in her işi acayiptir. Hoştur yani. Her karda o onun için bir hayır vardır. Ama bu mümin olmayan, iman etmeyen kimseler için böyle değildir. Diyor. Ona bir sevinç isabet etse, şükrede ve onun için hayır olur. Ona bir üzüntü isabet etse, sabreder, onun için yine hayır olur. Diyor. İşte müminin halibidir. Her halükarda Allah Azze ve Celle'ye sabret ve Allah Azze ve Celle'ye Celle hamd etmek <gülüyor> gerekiyor. Hem üzüntüde hem de sevinçte. Onun için aleyhissalatü vesselam üzüldüğü zaman veya hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman Elhamdülillahi elhamdülillahi hal her halü karda, her hal üzere yani üzüntüde de, sevinçte de Allah'a hamd olsun diye dua edermiş. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye daha doğrusu. Ama diyor ki müellif Bugün imanın imanın değeri yani bir şeyle ölçüldüğü zaman çok azdır. Oysa ki iman çok değerli, çok pahalı. Bugünkü insanlara bugünkü insanlara yani bizler kastediliyoruz. Bu müellif de halen yaşıyor bildiğim kadarıyla. Ama bugünkü müminlere, Müslümanlara bu iman bedava geliyor. Onun için değeri müminlerin yanında Müslümanların yanında çok az. o ki iman çok pahalı. Bunun bedeli o kadar büyük, o kadar yüksek fiyatla ki, subhanallah. İlk Müslümanlar onu en güzel şekilde ödüyorlar işte. Evet, bugün topluluklardan, Allah'ın seçtiği kullardan bu imanı en yüce değerde satın alan ve ona göre yaşayan insanlar yok mu? Elbette var. Allah Azze ve Celle. Bizleri onların sınıfına katsın. Evet. Diyor ki müellif, ben bilmiyorum diyor. Belki de, belki bu zillet veyahutta başka başka suretlere çevrilme, mesk dediğimiz olay, onların, yani bu ümmetin, Müslümanların imandan, İslam'dan, dinlerinden yüz çevirmeleri Şehvetlere ve oyunca, oyun ve eğlenceye dalmaları da olabilir. Onlar imandan, yani hepimizi kastediyoruz. Özellikle bu işle iştikal eden, bu şekilde dininden yüz çevirip de, yüz çevirip de şehvetle, oyun ve eğlenceyle uğraşan, onlara dalan kimseler için geçerli. Allah Azze ve Celle bakın ne diyor? Hadid suresinde yaglamo, annem hayat dünya, i bilin ki dünya hayatı, anjek, lehun, olayın, vaziyetin, bir eğlence oyun ve süsten ibaret. Vütfahxurum beyin akm, be aranızda oyun meden ibaret. Vütekatvurum fil emvarı ve evlat, manlarda ve oyunlarda bir çokluktur. Bununla insan ne yapar? Bu çoğalmayla övünür. Malların ve evlatların çokluğu dünya hayatından ibarettir. Kemeteli gayb bir yağmura benzer. Acebel kuffara nebatü. O yağmurun getirdiği sunarla nebatı yani bitirdiği bitkiler çiftçinin hoşuna gider. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُمْ Sonra onu, on bitkileri, bitkiler kurur ve sen onu saf sarı halde görürsün. ثُمَّ يَكُونُوا tamam. Sonra da çer, çöp haline gelir. Hiçbir işe yaramaz diyor. İşte dünya hayatı bu. Oyun, eğlence, süsten ibaret. <gülüyor> Dünyada yapılanlar bu. Dünya için yapılanlar bu. Bir anda, İnsan hoşuna gider. Aynen yağmurun ya yavup da nebatı, bitkileri, yeşillikleri bitirip sonra aradan kısa bir zaman sonra kuruyup sarardığı gibidir. Ama dünya hayatının dışında ahiret hayatına gelince ve fil ahireti adabun şedid ahirette ise çok şiddetli ağır bir azap vardır. Ve min minallahi ve redvan. Bununla beraber Allah'tan bir bağışlanma, Allah'ın bir hoşnutluğu rızası vardır. Vam el hayatü dünya illa metağul gurur, dünya hayatı ise ancak aldatıcı bir meta, aldatıcı bir geçimliktir, başka bir şey değil. Öyleyse sabiqu ila mağfirətün Rabbikum ve cennah, Rabbinizin bağışlanmasına, onun bağışlanmasına affına. Koşun. Oraya yarışın. Ve cennetin arduhâ ki ardı semâi vel ard. Ve cennete koşun. O cennet ki genişliği gökler ve yerler kadardır. Süleyman Allah. O iddet kimler için hazırlandı? O iddet lillezîne âmenû billahi ve rüsûlî. Allah'a ve Resûl'lerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Allah Azze ve Celle hazırladı. İman edip salih'e başlayan Allah'a ve Resulüne iman eden kimseler için. Subhanallah. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ men مَنْ Bu ise Allah'ın fazlıdır, lütfudur, dilediğine verir diyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin fazlı bu. İman edenler için bir cennet hazırlanır. Bunu dilediğine verir diyor. Allah'ın bizden bunu mahrum eylemektir. Ve biz Allah'ın bu lütfundan hep istememiz gerekiyor ve hep ona şükretmek gerekiyor. وَلَا تِتَمَنَّوْا فَدَّلَ اللّٰهُ بَعَدَكُمْ فَدَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلٰى Allah'ın birbirinize üstün kıldığı şeyleri temenni edip durmayın. لِلْرِجَالِ نَصِيبًا مِمَّا kesebu. Erkekler için kazandıkları şeylerden bir pay var. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبًا مِمَّكْ تَسَبُ Kadınlar için de bir pay var. وَسْأَلُوا مِنْ فَضْلِ Onun fazlından, onun lütfundan, yani Allah'ın lütfundan isteyin. Onda neden var, bende neden yok demeyin. Ama Allah Azze ve Celle'den isteyin demeyin. Onun hazinesi çok geniş. İsteyene verir. İsteyene lütfundan, fazlından verir. Ama bu lütfun en yücezi vallahi iman. Bunu dilediğine veriyor. İmanı Allah Azze ve Celle ara ara zikrediyorum. Bir hadiste geldiği üzere يُعْتِ الْإِيمَانَ مَنْ يُحِبْ İmanı imanı sevdi kimseye veriyor. Ama malı sevdiğine de sevmediğine de veriyor. Allah'ın akbar. Allah'ın bizi imandan mahrum etmez. وَاللّٰهِ ذُلْفَدْ الْعَظِينَ Allah büyük lütuf sahibidir. Evet. Dünya ve ahiretin hali böyle kardeşler. İşte ilk nesil yani ilk İslam'a girenler o değerli kimseler dünyaya önem vermiyorlar. Onun neticesinde de Allah Azze ve Celle onları başarılardan başarıya koşturur. Safa sağlam bir temel attılar ki biz o temeller üzerinde gidiyoruz. yani. Hiç yıkılmayacak. Ahirete, ahirete kadar, yani kıyamete kadar yıkılmayacak bir temel atın O kadar değerli insanlar. Evet, ikinci elde edeceğimiz ders, kardeşlerim imtihan olmak, musibetlerle belanallah imtihan olmak, imanın cilalanmasına, imanın, kişideki imanın parlamasına, böyle aklaşıp paklaşmasına sebep oluyor. Onun için bir men menzile, derece. Sabır ise ihsan mertebesine ulaşmak için bir adeta okul. Sabretmek. İhsan ne? İhsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde geldiği üzere üzere el-ihsan ki enneke entabudallaha ki enneke terahu Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmektir. Sen onu görmesen de o seni görüyordu. Allah'ı görüyormuşçasına. Ya yani Allah Azze ve Celle şu an beni görüyor. Allah Azze ve Celle şu an beni görüyor. Ben de onu görüyormuş gibi ibadet etmem gerekiyor. İksan derecesi bu. Allah Azze ve Celle bizi zaten her an, her zaman görüyor, biliyor, işitiyor sıfatlarıyla. Ama bir de sen onu görüyormuşçasına düşünüp ibadet etme ibadet etmeye kalkışsan, subhanallah. En layıkıyla ibadet etmeye çalışırsın, değil mi? Yani karşında Allah ve Celle var. Çünkü bir hadiste öyle diyor. Kişi secde ettiği zaman Allah ve Celle onun karşısındadır. Secde ettiği yerin karşısındadır diyor. Secde cihetindedir. Veya bir başka hadiste secdede duayı çoğaltın çünkü kulun Rabbisine en yakın olduğu yer secde anedir diyor. Sadece namaz değil. Bütün ibadetlerle Allah Azze ve Celle beni görüyor diye düşünüp ben de onu görüyormuşçasına ibadet ettiğim zaman işte ihsan derecesine ulaşıyorsun. Yani riya'yı bırakıyorsun. işitilsin, duyusun diye bir kaygıyı bırakıyorsun sadece Allah için yapıyoruz. Allahu Teala bu dereceyi, bu menzileyi nasip etsin. İşte sabırla kişi bunu elde edebiliyor. Bu musibetlere, belalara sabrederek. Eğer az önce dediğim gibi mümin her halükarda Allahu Teala'ya hamd eder. Üzüntüde de, sevinçte de. Kardeşlerim, Rebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini ve ashabının kalbini Allah Azze ve Celle o kayalıklarda, hani geçen hafta anlatmıştık ya, Mekke'nin kayalıklarında, dağ yollarında cilalı. Oralarda tam üç sene sıkıntı çektiler. Üç sene sabrettiler. Amansız bir sabırla. Ve bu sabır onların için bir okul oldu. Onların imanlarının kuvvetlenmesine ve parlamasına sebep oldu. Üç sene ya. Dilek kolay. Açlık, susuzluk ve en yakınlarının sana sırt çevirmesi. Yakın, yanı başında bir şeyler yenilirken, içilirken sen hiçbir şey yiyemiyorsun. Çocukların dağar ışıyor. Hayvanların telef oluyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Allah'a bakma. İşte bu halde bu haldeyken o müminler Allah Azze ve Celle'ye olan imanlarını sağlamlaştırdılar, sebatlarından, sabırlarından hiçbir şekilde taviz vermediler. Çünkü yüce olan, değerli olan şeylere ancak ehli layıktır. Ehil olan kimseler. Başkaları bu yüce olan yani imani değerleri Allah'ın katında değerli olan, Allah'ın değer verdiği, önem verdiği şeyleri başkası elde edemez. Kim layıksa, kim ehilse sonlar elde edilir. Evet. Allah Azze ve Celle o e, ehilden olmayı, öyle kimselerden olmayı nasip etsin kardeşler. Muhammed Suresinde bakın. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ ve وَنَعْلَمَ cahi ve sabirin, Elbette sizi diyor sizden cihad edenleri yani Allah yolunda gayret gösterenleri ve sabredenleri ayırt etmek için Elbette imtihan edeceğiz var ah ve Elbette sizin haberlerinizi de imtihan edeceğiz. yani sizin sözlerinizi ve fiilleriniz de imtihan edeceğiz hepimiz her an bir imtihandayız. Her an bir imtihan içerisindeyiz. Bu imtihanı kazanabilmek için imanı kuvvetlendirmek gerekiyor kardeşler. Çünkü aleyhissalatü vesselam sahih bir hadisinde iman üzerinizdeki elbiseye bende. Elbisenin eskiyip gittiği gibi iman da eskiyiyor. İmanı kuvvetlendirip Tazelemek gerekiyor. Ebu Malik el-Eşari'nin rüayet ettiği sahih bir hadiste diyor ki bakın aleyhisselatu vesselam ispagül vudu'u şatru'l-i iman abdesti güzel yapmak imanın imanın yarısıdır. Abdest nasıl güzel yapılır? Besmele ile başlarsın Bismillah diyerek. Ondan sonra bütün uzuvlarını üç defa yıkarsın. Ve yıkamayı tam yaparsın. Ağzına üç defa güzelce su verirsin. Burnuna hakeza. Oruçlu olmanın dışından mübalakalı yaparsın. Yani iyice emin olursun. Sağlam yaparsın. Yüzünü güzelce yıkarsın. Sakalın varsa iyice onu hilallersin. Deriye su Ulaşmasını sağlar. Kullarını dirseklerle beraber bakın, şurayla beraber yıkarsın. Şuraların şu dirseklerin eee dirseklerin <gülüyor> sudan mahrum olması neticesinde su değmemesi neticesinde abdest tam olmaz. Şuranın Şurayı iyice yıkadığınıza özen göstereceksin. Sonra başın mesledilmesi, önden arkaya arkadan Öne doğru. Ellerin kollarla birlikte yıkanması dedik. Başın mesti, kulakların mesti ve ayakların ökçeyle birlikte. Yani topuklarla beraber yıkanması. Ve bunun üç defa yapılması, abdestin iyi yapılmasıdır. Ve imanın yarısıdır diyor. Aleyhisselatu vesselam. Velhamdülillahim mil'ul mil mizan. Allah'a hamd etmek, elhamdülillah demek terazi'yi doldurur. Terazinin kefesini dolduruyor. Ve tesbih ve tekbirün mil'ü's sema' ve'l Tesbih ve tekbir yani subhanallah dediğiniz zaman, Allahu ekber dediğiniz zaman gökleri ve yeri dolduruyor. Allahu ekber. Ve salatu nurun. Namaz nurdur. Yani her ibadete aleyhisselatu vesselam bir tanımlama getirmiş. Ve zekat burhanun. Zekat burhandır, delildir. Zekat verdiğin zaman çok önemli elinde bir delilin oluyor. Ve sabru diyun. Sabır ise bir ışıktı. Işıksız insan karanlıkta gidemez. Ama sabredenin ışığı vardı. Musibetlerde görebileceği, gidebileceği bir yer vardı. Yani nasıl hareket edeceğini bilir. Vallahi alem. Ve Kur'an Hüccetün leke ve aleyke. Kur'an ise ya senin lehine yahut aleyhine bir delildir. Allah okur. Eğer o Kur'an'ın okur, onunla amel edersen senin lehine olacak. Yok bilir, okur, bilir ve amel etmezsen aleyhine olacaktır. Kullün nasi yağdû yağdû her insan sabahleyin erkenden çıkar. Erkenden Çıkar. فَدَعُنْ نَفْسَهُ Nefsini satar. فَمُوْتِقُهَا اَوْ مُوبِقُهَا Ya e, azad eder kendi nefsini yani ateşten azad eder haramlara dikkat ederek yahut da nefsini helak eder. O haramlara düşerek ve gayrısına. Subhanallah. Her insan böyledir diyor. Erkenden çıkar, sabahleyin nefsini satar. Ya onu ateşten azad eder, ya hotta nefsini helak eder. İşte böyle kardeşler. Her insanın bir imtihanı var. Ömer radıyallahu an diyor ki, bu sabırla ilgili, sabrın önemiyle ilgili, eğer sabır ve şükür İki tane dere olsa, iki böyle üzerine binilecek dere olsa ben hangisine bine, bineceğim bunu seçemem diyor. Hangisine binebileceğimi seçemem. Çünkü ikisi de önemli. Sabır da, şükür de. Aynı şekilde Ömer radıyallahu anh diyor ki biz yaşantımızın en hayırlısını sabretmekte bulduk diyor. En hayırlısını sabretmekte bulduk. Salihlerden bazıları diyor ki dünya musibetleri olmasaydı biz ahirete müflis olarak, iflas etmiş olarak varırız diyor. Musibetin insana kazandırdığı bir şey var. Onun için derler ya bir musibet bin nasihattan iyidir diyor. Ama musibet istenmez. İnsan musibetten önce, beladan önce akıllanması gerekiyor, öğüt alması gerekiyor. Yama musibette gelirse küçük veya büyük sabretmesi gerekiyor. İstenen bu. Ve Ebne müne, Münebbih diyor ki salihlerden bir insan belayı nimet, belayı nimet ve rahatlığı da musibet addedinceye kadar kamil bir şekilde fık edemez. Fakih olamaz. Sübhanallah Allah. Bu nasıl? Yani sana bir bela gelecek, onu nimet Addedeceksin yani ve şükredeceksin. E, o belaya sabrettiğin sürece hem günahların dökülüyor hem de derecen yükselecek inşallah. Onun için belayı nimet ve rahatlığı da, rahatlığı da musibet addetmediği sürece tam kamil bir şekilde fık, takip olamaz diyor. İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhe bir adam şöyle diyor. Ey şeyh nasıl sabahladın? Sabaha nasıl erdin diyor. Diyor ki, iki nimet arasında sabaha erdin diyor. İki nimet. Bilmiyorum bunlardan hangisi faziletlidir. Birincisi, Allah'ın örttüğü günahlar ki hiç kimse hiç kimse o günahlarla, o günahlarla beni ayıp Allah bunu da örttü diyor. Yani o gece günahımı örttü, kapattı ki kimse açıp beni o günahla ayıplayamayacak. Allah Azze ve Celle onun günahını örtüyor. <gülüyor> evet, kişi, burada hemen bir parantez açalım. Kişi kendi başına bir günah işlediyse kardeşlerim bunu kimseyle paylaşmaz. Hükmünü bilmiyorsa sorar ehlinden ve istiğfar eder. Günahını saklar ve Allah'a istiğfar eder, tövbe eder. Bunu paylaşmaz, günah paylaşılmaz insanlar. Hükmünü bilmiyorsa, ne yapacağını bilmiyorsa sadece ehline sora. Evet. İkincisi de diyor, çok önemli bir şey. Allah Azze ve Celle'nin insanların kulların kalbine attığı, kulların kalbine koyduğu bir sevgidir ki diyor. Bunu ben amellerimle elde edemem. Diyor. Allah'u. Akbar. Ebni Teymiye'yi rahmetullahi, aleyhi insanlar seviyor. Hem düşmanlarından sevenler var hem zaten dostları onu layıkıyla seviyor. Zamanında da öyleymiş demek ki. O dönemdeki insanların kalbine bu şeyhin, bu alimin sevgisi konuluyor. Ama ben buna diyor amelimle ulaşamam asla. Allah Azze ve Celle birini sevdi mi insanların kalbine de onun sevgisini koyuyor. Önce gökteki insanlar seviyor. Gökt, şey, gökteki insanlar diyorum. Göktekiler yani melekler seviyor. Allah Azze ve Celle bir kulu sevdiği zaman ey Cebrail ben falanca kulu sevdim. Sen de onu sevdin. Cebrail nida ediyor. Ey gök ehli Allahu Teala falanca seviyor. Siz de onu seviniz. Onlar da onu seviyorlar. Sonra yeryüzünde de onun için bir kabul konuluyor. Yeryüzündeki insanlar arasında da onun, onun sevgisi yayılıyor demek. Subhanallah. Bu hadisin ve bu vakanın Kur'an'dan bir şahidi söz konusu. Allah gönüllerde onlar, onlar için bir sevgi var diyecektir. Allah'a yani biz Allah'a yaranmaya çalışmalar. Allah'ını memnun etmek, Allah'ını Allah sevindirmeye çalışmalar gerekiyor. Öyle olursa zaten Allah-u Teala gönüllere, insanlara da, da sevdiriyorlar. O, insan. o insan. Allah bizi severse insanları da, da sevecek. E, Sevmeye olunca elbette olacak. olacak. olacak. olacak. Bir, bir de de, de sevmeyecek, de nefret de. Ama, Ama öyle şey, şey önemli, önemli olan Allah'ını sevinmesin. Allah, ın Allah, ın sevinmesi. Allah, ın Allah ın bizi seversin. Evet kardeşler. kardeşler. Bela Allah'a, muslimetlerle <gülüyor> sevinen kimse Sedef Dünya ehlinin, dünyaya dalan kimselerin, kimselerin rahatlıkla, tutmadan, güzel yaşamla, rahat yaşamla, yaşam, yaşam, sevindiği gibi, gibi. Bela, ve lavanla sevilen kimse, rahatlanan, temizlenildiğini, arındığını düşünen kimse Nebiyat ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşandığı gibi yaşanan kimseler. Gibi. Çünkü Allah'a Allah hedef ve Cimle, Nebiyat Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ile ashabını e, dünyaya sevdirmiş, ve işte işte onların şan ve şöhretini şan ve şöhretini, şan şöhretini kıyamete kadar vakit yapacak. Onların e, üstünlüğü, üstünlüğü fazileti kıyamete kadar vakit yapacak. O ashabımın o güle ashabımın o güle sabrı ve sedahatı, Dünyalarını da doldurmuştur. İşte böyle onlar musibetlere sabrettikleri sürece ondan sonra gelen insanlar sabrettiklerinden dolayı daha doğrusu hep sabreden kimseler anılmaya devam edecek. Allah'ın dilediği kadar ama ashab Resulullah İslatü Vesselam'ın ashabı kıyamata kadar yok olmuştur. Onlar anılmaya devam edecek. Allah, Allah onların, onların cümlesini haşk edersin Üçüncüsü, cemaat. cemaat. Cemaat olmak kuvvet ve güçtür. Üçüncü çıkartacağımız ders cemaat olmak. Çok <gülüyor> önemli. Aleyhisselatü Vesselam'ı, <gülüyor> ve ashabını ve, ve kabilesini muhasan eden, ekonomik baskı, baskı umurlayan bu baskıcı zihniyetin aldığı kararlar yapmış olduğu uygulamalar ne ile son Birlikte hareket etmek, cemaat olmak ve kelimelerin, sözlerin, dillerin bir olmasıyla. Hani yani beş, beş kişiden de bahsetmiştik. bahsetmiştik. Onlar, Onlar anlaşıyorlar, anlaşıyorlar. Bir grup haline geliyorlar. Ondan, ondan sonra tek bir kelimeyle bir ifade ediyorlar ve ben neticede, neticede de, o boykot ekonomik bir batı Cemaat halinde hareketmenlere fayda oluyor. Tabii bunun, bunun öncesinde bu o, işi bu inançhanla e, mücahitlerden, kafirlerden, kafirlerden. Ama, ama bu bize de bir şey, şey öğretiyor. Birlikteliği öğretiyor. Cemaati Cemaat öğretiyor. Bunun <gülüyor> öncesinde Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahsabının sabrı, onları çok çok daha önemlidir. Ve birlikte birbirlerine birbirleriyle <gülüyor> kenetlenip, birbirlerine haklı ve sabrı Ve onun üzerine sabah göstermelerdir. Bunun neticesinde, neticesinde de rahat derece onları o boyu o zülümden <gülüyor> kurtarılıyor. Bugün Müslümanların kardeşlerinin bizlerin daha çok birlikte olmaya, kelimelerimizin, sözlerimizin daha fazla <gülüyor> yanımızda yani ağız birliği, Yapmaya, yapmaya, bir arada olmaya çok daha fazla ihtiyacı Ama, Ama maalesef haramparşılıyor. Her geçen <gülüyor> gün gururuk gururuk bir gururuk bir buruk başka gururuk daha, daha doğuruyor. Bu bir husus İzlediğiniz için Allah'ın İnşallah Allah'ın Bizi bu musibetten verilir. Sorumlu tutmaz. Bizi birleşenlerden cemaat olan Allah'ın eline tüm sımsırtı sarılıp o halde hareket eden, o şekilde yaşayan kimse verilir. Bölülmekten, fırtalar haline gelmekten korusun Allah Allah'ın Teala'nın Ali İbran suresinde, suresinde cemaat olmaya işaret ediliyorlar. Kuntum khayr ümmetindir. nas, ta'hmurunan lima'uf, ve tenhana'an nunker, ve tu'minunan bi'illah. Sizler insanlar için en hayyadığı ümmet sindir. İnsanlar için çıkartılmış en hayyadığı ümmet sindir. İli evrede kötüdükten vazgeçirirdin. Ve Allah'a iman ederdin. İşte burada da khufluluğu ümmet, hünam ve cemaat işaret Cemaat olmak gerekir. Cemaatten ayrılan kardeşlerim, alemlere hüsran faresisler, sürüden ayrılan koyuna koyunadır. Sürüden ayrılan koyuna nasıl kurt kapanırsa cemaatten ayrılan insan da fitnelere alır ve bu dininden uzaklaşır. Sohbetten, ilim hususundan, cemaatten ayrılan insanların akıbeti de söylenmiş. İstisnai durumlar hariç hep böyle olmuştu. Onun için, için cemaat, cemaat olmakta, birlikte hareket etmekte, haleleşmekte, iyiliği emret etmekte, her zaman için Onun için Allah'a Celle Allah'ın Asıl Suresi'nde ''Ve'l-asıl innen insane lef-i huz asra yemin olsun, kimdir aklına yemin olsun ki insan hüsran içerisindir. İlline ne bine amenu, hu'an edici sanihâ. Ancak iman edici sanihân işleyenler müspesnâ. Başka, وتمصوا الصبر وتمصوا كتبوا الصبر بالحق وتمصوا بالصبر hakkı birbirlerine tavsiye eden hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye eden İşte burada diyor sabrın ve hakkın tavsiye edilmesi cemaat umaya gerektirdi. Yani adam olmazsa kime tavsiye edeceksin, Kimin hakkı tavsiye edeceksin? Kardeşinle paylaşmazsan bildiklerini kime yakacaksınız? Yani yalnız, yalnız kalırsan, cemaatten, cemaatten ayrıyorsan Subhanallah. İslam dinini cemaat dini. Cemaatle birlikte, birlikte olmak olur. Olur. Yine, Yine bu cemaat, cemaat olmayı ifade eden bir hadis var. var. Numa'nın Numa bir şey bir hadisinde, hadisinde Aleyhisselatü Vesselam, Vesselam diyor ki Men neden teşekkür ederim Allah? Neden teşekkür ederim kendi yaralar? Azad teşekkür etmeye, kimde çok mu azad <gülüyor> teşekkür etmez? Püçü çok insanlara gözükür. Azad etmez, Ve men neden teşekkür ederim neser? Neden teşekkür Kim insanlara teşekkür etmez, samanha teşekkür etmez. İnsanlara teşekkür etmek naziklik, kıbranlık, edet, sana bir, bir şey yaptığın zaman, şey yaptığı zaman çok basit bir, bir şey yaptı ama şey teşekkür etti insanı. Bu, bu vazifeler olsa gider mi? Bir insana vazifeleri bu adam. Ne güzel Yok, ele yok ele öyle kabala. Teşekkür, teşekkür ederiz. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etme, Allah'a teşekkür, teşekkür Allah Allah etmez diyor. Ve tehditse birine meletilerine şükür. Allah'ın nimetleri hakkında bahsetmem konuşmak Şükürdür. Yani. yani ne, ne gibi? gibi. Allah Azze ve Celle'ye Celle lütfetti, araban olurum diye bahsetmek. Allah, Allah lütfetti, bana bir çocuk, çocuk verin. Allah lütfetti, hastalığından iyileştim gibi Allah'ın Allah nimetlerinden veren bahsetmek. Allah nimet verdi, <gülüyor> iman ettim. Sali ve yapmaya, yapmaya çalışıyorum, çalışıyorum demek, demek bir, bir şükür ifadesi. Ve terkuhâ kufrûn alman din menenene muhasebe etiketmek istese küfürdü yani bu yani küfürdü. <gülüyor> ve cemaatü ve cemaat rahmetun ve firkatü azabun. Cemaat rahmet, ayrılık azapdır. Ayrılık azapdır iş şence dedi, Evet, bugün müslümanlar bizler yani bizler bu rahmete, cemaat, cemaat olma rahmetine, rahmetine çok çok daha, daha, daha, daha ihtiyaç hissediyoruz. Allah, Allah bizi cemaat olma şuuru ver. Bize de cemaat, cemaat olma şuuru Ve bize rahmet et. Ve bizi Hı -hı. ayrılıktan Hı -hı. neticesinde Hı -hı. de, de, de azalttığımıza bakmayın. Dördüncüsü ve sonuncusu kardeşlerim. Emniyet nimeti yani güvende olma. Emniyet içerisinde olma. Bakın şu anda oturuyoruz bir sıkıntı, bir sıkıntı yok. yok. Bir, bir gürültü yok, hatırtı yok. yok. Bir, bir şeyden korkmuyorsun. Bir şeyden, bir şeyden bizi tehdit etmiyor. Misal verin mi? diyor. Veya ya bir kötü, kötü bir haber almış değiliz. Sana bir sıkıntı yaratacak bir diye bir, bir korkun, bir şey yok. İşine evine, evine gidip geliyorsun. geliyorsun. Bir, bir eviniyet söz konusu, güvenlik söz konusu. İstisnai durumdan hariç. Bazı insanlar, insanlar için istisnari onlara harcıyor. Genel bir emniyet ha. durumum hasıl. İşte bu, bu, emniyeti, bu emniyeti, bu güvenliği, bu eminliği Aleyhisselatü Vesselam ve Ashabı Mekke'nin Mekke o, o, o günlerinde, o sünnetin günlerinde, günlerinde, günlerinde hiç görülmüyor. Böyle bir emniyet içerisinde de değiller onu. Her an başlarına, başlarına bir iş gelmesine, gelmesine, birilerinin zulmetmesine, birilerinin, zulmetmesine, birilerinin basın yapmasından yapmasında, korku ve endişe içerisinde. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, Kur'an'a da anlatılıyor. Peygamberlerinin yanından, Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafından böyle kapılıp kaçırılacakmış gibi hissediyorlar. Böyle bir şuur içerisinde, emniyeti yok, sıfır yani. Her insan bu, bu korkuyu, bu güvensizliği, bu güvensizlik ortamını zaman zaman yaşamış. Ama bu, Ama bu bir nimet. Emniyet içerisinde bulunmamak bu bir nimettir. Bunu, nimettir. Bunu, bunu, e, bunun kıymetini bilmek lazım. Şükür etmektir. Bugün, Bugün Suriye'deki kardeşlerimiz emniyet yoksul olduğu için, güven ortamı ortam olmadığı için Türkiye ve Başkan Mühendirilere ne yapıyor? yapıyorlar? Hicret ediyorlar. Neden? Kendi Kendilerinden önemli değil, çocuklarından önemli değil, eşinden önemli değil. Her an başlarında bir iş gelebilir. Her, her an tecavüze kurulayabilirler. Allah, Her şeyleri helaf edenebilir. Onun için herhangi bir an hicret edilir. Emniyet hasıl olmadığı işte. Ama bir bildeye elini koydu mu bu onlar için büyük i̇şte görünmüyor. İşte onun için diyorlken İstihar sahih o kadar bir ithalede her kim diyor, malı ve, ve ailekin, ailesinin içerisinde emin olarak e güvenin içerisinde de, bedeninde de hastalık olmamasının afiyet içerisinde bedeninin de afiyet içerisinde de, ve yanında da bir günlük yiyeceği olduğu halde sabaha erişirse sanki diyor dünyanın en değerli şeylerine haiz olmuş gibi. Yahut, dünyanın tamamını elde etmiş gibi edebiliyorsunuz. Han'a Allah'a. Çok, çok iyi bir günler. Çok, çok iyi. iyi. Tekrar, Tekrar ediyorum hadisi. Hadi her, her kim ailesi ve malı içerisinde <gülüyor> emniyette olarak güvenin içerisinde <gülüyor> ve bedeninde de bir, de bir hastalık olmaksızın afiyet içerisinde bir günlükte <gülüyor> yiyeceği olduğu anında <halde>, sabaha <gülüyor> ererse, sanki dünyanın en değerli şeylerini bu da tamamını elde el etmiş şey. gibi Bu, bu nimeti biz kaç günlerde yaşıyoruz, kaç, kaç seneler yaşadığımızı görüyoruz. Tamamdır. Allah'ı Allah eksik etmesin, etmesin ama her şeylerin önmesi şükrünü evet. eda etmesin. Evet, muhabbetlerimiz evet, de saygılarak da gidelim. Evet kardeşlerim, Müslümanlar, emniyetsiz nimetini, güvenlik nimetini e, kaybettiklerinde güvensizlik hali olduğu zaman rahatsızlanmaya huzursuzlanmaya başlandı. Evet. Ve etraflarındaki bütün lezzetli olan haz alamayacak şeyler onlardan kaçar bir görev bozuldu. Hiçbir şeyden haz almak oldu. Bugün yaşayan insanlar var. var. Tamam. Sizi korudan emin ona ibarat edilmektir. Allah-u Teala hakkıyla nimetlerine şükretmeyi, hem nisan, hem beden ile şükretmeyi, hakkıyla sabretmeyi ve neticede vaat ettiği o aralık cennetlerini, firdevs cennetlerini elde etmeyi bizlere nasip etsin. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşlerimizi, annelerimizi, babalarımızı İslam'ın üzere yaşatsın ve İslam'ın üzere öldürürsün. Ha Allahu alemsallallahu